الررق السابع ولاشرون ب تعظمِ حمات المسلمين وب حقوقهم والشفة عليهم ورحمةهم. قال الله تلى وما يعظم حمات الله فهو خير الله عن ر Bölüm 27. Müslümanların haklarına saygı göstermek. Her kim Allahın emir ve yasaklarına saygı gösterirse Bu, Rabbinin katında, kendisi için daha hayırlıdır. 22- Hac 30 <gülüyor> Kim Allah'ın emirlerini veya ibadet için koyduğu dini semboller ve simgelere, Müzdelife, Arafat, Mina vs. Uyup saygı gösterirse, veya haç için kesilecek kurbanlık hayvana iyi bakarsa, şüphe yok ki, bu inananların kalplerinde bulunan, Allah'a karşı duydukları sorumluluk bilincindendir. 22. Hac 32 <gülüyor> Mü'minlere kol kanat ger. Alçak gönüllü ol. Onları koru. 15 Hicr 88 Qala ta'ala Men katel nefsem bi gayri nefsin au fesadin fil ard fe keennemâ katelennâse cemi'a ve men ahyâhâ fe keennemâ ahyannâse cemi'a Kim bir cana daha evvel öldürülen bir kişi karşılığında veya yeryüzünde fesat, ve bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksızca öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kişinin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. 5. Maide 32 وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بنيا يشدوا بعضه بعضا وشبك بين أصابيه متفقن عليه Hadis 224 Ebu Musa el-Eşari'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu Bir mü'minin mü'mine karşı durumu, yardımı, parçaları birbirine sımsıkı kenetlenmiş binanın taş ve tuğlaları gibidir. Peygamberimiz bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbirine geçirdi. Ve anhu radıyallahu anhu kâle, kâle Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Men marra fî şeyin min mesâcidina ev esvâkina, ve ma'ahu nebl fel A yaqb aala nisaaliha bikaffe ay yosx müslimi min ha bir şey muttafaq qunaali hadis 225 Ebu Musadan Allah ondan razı olsun Bize aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu kimin beraberinde ok varsa مسجداتنا ve çarşılarımıza uğrayacaksa Müslümanlardan birine zarar gelmemesi için okunun ucunun demirlerini eliyle tutsun. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه Hadis 226 Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar. Wan Abi Hurayra radıyallahu anhun dedi ki: تقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الاقرع بن حابس فقال الاقرع ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه حديث 227 ابو هريره الله وان دان راضي olsun şöyle demiştir رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan'ı öpmüştü. O sırada Akra İbni Habis Peygamberimizin yanında bulunuyordu. Akra Benim on tane çocuğum var. Onlardan hiçbirini öpmedim. Dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu adama hayretle bakıp merhamet etmeyen kimseye مرحمت اولن ماز بويردلار بعد ال 200 وعن عائشه الله عنها قالت قدم من الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اتقبلون صبيانكم فقال نعم قالوا لكن والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او املك كان الله نزع من قلوبكم الرحمه متفق عليه Hadis 228 عائشه Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Çölde yaşayan bazıları, Rasûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, yanına geldiler ve siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu. Onlar, fakat biz Allah'a yemin ederiz ki, Onları öpmüyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah kalplerinizden merhameti çekip aldıysa ben ne yapayım buyurdu. O an Cerir İbn Abdullah radıyallahu anhu قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem "Men la yerhamin nas la yerhamuhullah" muttefakun aleyh. Hadis 229. Cerir İbn Abdullah'tan. Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara merhamet etmeyen kimseye, Allah da merhamet etmez. Hadis 230 Ve an Ebi Hurayrata radıyallahu anh, enne Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve selleme qâl. اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه وفي روايه وذا الحاجه ابو هريرهن الله عنهم راضي olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman, hafif tutsun, acele kıldırsın. Çünkü cemaat arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığındaysa, dilediği kadar uzatsın. Başka bir rivayette, iş güç sahibi olanı vardır. وَعَنَا اِشَتَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اِنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُوا الْعَمَلِ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسِ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ Hadis 231 Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir işi yapmayı çok istediği halde, onu toplumda yapar ve neticede üzerlerine farz kılınır diye korktuğu için o işi bıraktığı olurdu. وعنها رضي 232. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerine acıdığı için, sahabilerin iftar etmeksizin, arka arkaya oruç tutmalarını yasakladı. Onlar da, fakat sen iftar etmeden oruç tutuyorsun dediler. Bunun üzerine, Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasûlullah, Sallallahu Aleyhi Vesellem Ben sizin gibi değilim. Çünkü Rabbim beni yedirmiş ve içirmiş vaziyette geceliyorum. Buyurdular. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعية رضي الله عنه قال. قال رسول الله Sallallahu Aleyhi Vesellem. إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجووز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. روه المخاري. Hadis 233 Ebu Katade, Haris İbni Rib'î'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Ben, uzatmayı arzu ederek, namaza dururum da, bir çocuğun ağlamasını işitir, annesini üzmeyeyim diye, namazımı kısa keserim. Wa 'an Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla salat al-subh fa huwa fi dhimmati Allah fala yatlub annakum Allah min dhimmatihi bi من يطلبه من ذمته ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم 234 جندب ابن عبد الله من Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Sabah namazını kılan kimse, Allah'ın himayesindedir. Allah, kendi himayesine girerken yapılan sözleşme gereğince, sizi hesaba çekmesin. Çünkü, o ahdini bozan bir kişiyi, Ah dini bozduğu şeyden dolayı hesaba çekip yakalamak isterse onu hemen yakalayıp yüz üstü cehenneme atar. O Ali bin Umar radıyallahu anhuma, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنها عنه عنها بها كربه من كرب وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Hadis 235 Abdullah İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu Müslüman Müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez Müslüman Müslümanın başına gelen musibette terk etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.